Mektup ve Bizans Kralı Dıhiyet-ül Kelbi anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni bir mektupla Bizans Kayseri'ne gönderdi. Hükümdarım yanına vardım, mektubu verdim. Yanında yüzü kırmızı, gözleri mavi, saçları kıvırcık, bir de yeğeni vardı. Mektup Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibi Paracliusa diye başlıyordu. Yeğeni bu sözler üzerine derin bir nefes aldı ve Bu mektup okunmamalıdır dedi. Kayser bunun sebebini sordu. Yeğeni bu mektubu yazan önce kendi ismini anıyor ve senin içinde Rum'un sahibi diyor. Kral tabirini kullanmıyor dedi.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 Bu peygamberliğin alametlerindendir. Peki onun yaşantısı nasıldır? Yalan söylediği görünmemiştir. Bu da peygamberlik alametlerindendir. Kayser Ebu Süfyan'a yine sordu. Acaba arkadaşlarından onun dinini bırakıp da size dönen oldu mu? Hayır, bu da bir peygamberlik alametidir. Peki savaştığı zaman arkadaşlarıyla beraber mağlup olduğu oluyor mu Bir kavim onunla savaştı o onları mağlup etti daha sonra onlar da onu mağlup ettiler Bu da peygamberlik alametidir Sonra Kayser beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi Seni gönderen zatadaki ben onun peygamber olduğunu biliyorum fakat krallığımı terk edemem. Piskopasa gelince, Hristiyanlar her pazar günü bir yerde toplanıyor, o da onlara vaaz ediyordu. Pazar günü olduğunda bu kez vaaz etmedi. İkinci pazar da vaaz etmedi. Ben yanına gidiyor ve onunla konuşuyordum. O bana sorular sorardı. Üçüncü pazar gelince, halk yine çıkıp, vaz etmesini bekledi. O yine çıkmadı. Hasta olduğunu söyledi. Bunu birkaç defa tekrarladı. Sonunda şöyle haber gönderdiler. Ya bize çıkarsın ya da odana girer seni övdeniriz. O Arap buraya geldiğinden beri biz senden şüpheleniyoruz. Bunun üzerine psikopos bana bir mektup verip şunları söyledi. Şu mektubu al, Muhammed'e götür. Ona selamla birlikte benim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna iman ve şahitlik edip kendisine inandığımı ve onu tasdik edip kendisine uyduğumu söyle. Halk bu durumumu seziyor. Ona bu gördüklerini de söyle Bunları söyledikten sonra Dışarıya çıktı Bekleyenler de Onu öldürdüler